Miktat olduğuyla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Nasıl vaziyet? Eylül'ü de devirdik, devirmek üzereyiz ve aslında sonbaharda, sonbahara girdik. Hı hı. Kış evet. faslına doğru giderken e, hava, gayri resmi hava durumunu bir öğrenebilir miyiz lütfen? Şimdi yavaş yavaş hava soğuyor işte kış yavaş yavaş yerleşiyor gibi alıştıra alıştıra. Bugün hava parçalı bulutlu Biraz güneşli 27 derece belki de en sıcak gün bugün önümüzdeki hafta boyunca. E, yarın hava sıcaklığı 24 dereceye düşüyor. Ve yarın yağışlığı, aralıklı olarak gök gürültülü sarnak yağmurlu yağrı. Perşembe günü 21 dereceye düşüyor. Ve perşembe günü öğleye kadar yağmur devam edecek. Özellikle de perşembe günü sabah saatlerinde gök gürültülü sarnak yağışın miktarında bir artış bekleniyor İstanbul'da. Daha sonra cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salıda yağış gözükmüyor İstanbul'da. Hava parçalı bulutlu geçecek önümüzdeki diğer günlerde. İki gün yağış var. Ee, çarşamba, perşembe olmak üzere. Ee, cuma günü hava sıcaklığı 23 dereceye çıkıyor. Sabah 17 derece. Cumartesi 18 sabah, gündüz 23 öğleden sonra. Cuma 23'tü, cumartesi de mi? Yine 23. Böyle 23 gidiyor bu. Evet. Bundan sonra bek değişmiyor. Pazar da 23, sabah 18. Pazartesi 24, sabah 18. Ee, ...salı haftaya değişebilir ama... ...yine işte 23 derece... ...sabah 18 gibi... Ee, ...rüzgarlar bugün güneyli... ...zaten o yüzden biraz sıcak... ...yarın... ...rüzgar sakinleşiyor... ...bir ara kuzeye dönüyor... ...ve yağmurlu gök gürültülü sağanak yağış... ...bugün havanın çok sıcak olması... ...biraz da yarının gök gürültülü sağanak yağış ...olmasının nedeni olacak gibi... Ee, ...özellikle... Perşembe günü 21 dereceye düşüyor hava sıcaklığı. Perşembe öğleye kadar rüzgar karayelden, kuzey batı. Belki de o yüzden biraz soğuyor hava. Sonra tekrar rüzgar kuzey doğuya dönüyor. Yani Poyraz'a dönüyor. Ve hafta boyunca da Poyraz olarak gidecek. Önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren Poyraz'ın kuvvetlenmesi bekleniyor şu anki tahminlerde. Yani işte yavaş yavaş arada bir soğuk, arada bir sıcak. Tam bir bahar ...havası gök kürsülü... sağanak yağış... Evet. ...bu şekilde gidiyor. Peki bu... ...gene hep e, sormaya çalıştığım... ...soruyu bir kez daha sorayım. Yani bu mevsim normalleriyle... ...kıyaslandığı zaman... E, ...nasıl bir seyir takip ediyor? Bugün ee, sıcak... ...mesu normalların üzerinde... ...bu 21-23 derece düştüğü günlerde... ...mesu normalların altında olacak gibi. Yani o da böyle oynuyor yani... ...bir üste çıkıyor bir altta iniyor böyle bir süreklilik var. Şimdi tabii buradaki en büyük problem sonbaharda en yani çok yağış Karadeniz'de olur. Ve özellikle de Karadeniz'de e, bu 1 Ekim'de şimdi bize bizden gelip geçecek olan yarınki yağış doğuya doğru kayacak. 1 Ekim 2 e, 1 ve 2 Ekim'de bu yağış özellikle Karadeniz kıyılarında tam kıyı çizgisinde yoğunlaşıyor. Karadeniz'den çok yağış aldığı zaman da sonbahardır. Böyle bir durum var yani mevsimle ilişkili olaraktan mevsimsel bir davranış. Tabi biliyorsunuz Karadeniz'de de her bir yağışta da problem yaratıyor. Ama kıyılarda yoğun bir yağış var. Meteorolojiye baktığım zaman İstanbul için bugün parçalı bulutu diyor, yarın öbür gün yağışı diyor. İlk defa meteorolojide aynı fikirdeyiz bu tahminlerde. Evet. Genellikle meteoroloji her damla yağış ihtimali de yağış verir, karanti alır kendini. Bu sefer de bir şey yapmamış, doğru gitmiş durumda. E, havalar böyle. Geçen işte dün bir ıslandık. Gerçi ben ıslamadım ama ıslananlar ıslandı. Dün yağmur mu? Dün yağmur. sabah tabii. Aa, şeyde, dün sabah evet evet. Tam 7-7.30 arası. Ben de şimdi e, 20 sene sonra ilk defa bir araba aldım zorla evdekilerin baskısıyla. Ama sabah trafiğe yakalamamak için erkenden geldim okula. Saat 7 de okuldaydım ben. Evet. Kavaltı için bekliyordum, arbanın içinde yatıyordum arkada doğru. Bir baktım bir yağmur takır takır takır çok hoş oluyordu. <gülüyor> metal tenek, teneke sesi arasında o sahnak yağmur benim hoşuma gitti ama bütün millet trafikte felç olmuş. Trafik kilitlenmiş anında. Ee, böyle bir durum vardı. Dün yani, hep bir kişi trafikte bir sürü kazalar oldu küçük ufak tefek de olsa. Bir büyük problem. Dün öyle bir durum vardı yani. Yağış açısından mevsim normallerine uygun mu? Uygun gidiyoruz. İşte önümüzdeki, e, zaten şu andaki en büyük soru Lenina ne yapar? Evet. Lania. Dünyadaki iklimi Türkiye'yi nasıl etkiler? Lenina bizim için ne anlam ifade ediyor? Böyle bir durum var. Benim çok böyle bilimsel olmasa da yani baktığım geçmiş yıllardaki Lenina yıllarında kuraklık görülüyor İstanbul'da özellikle. Yani daha önceki layına yıllarında İstanbul'da kurak olmuş, kurak geçmiş havalar. Yani eğer aynı şey tekrarlanırsa kurak olma ihtimali var İstanbul'un önümüzdeki yıl. Ama tabii ki bunun işte çok zor yani havadaki bu işi. Bir şeye bağlamak çok zor. Bazen lana varken başka bir şey de devreye giriyor. Onun etkisini giderebiliyor yani. Çok farklı bir şey de ortaya çıkabiliyor. Ama biz tüm etkisini eşit şey olarak düşünürsek benzer lönadan dolayı elimizdeki kışın kurak olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii, kurak olacak demek hiç kar yağmayacak, yağmur yağmayacak değil. Yağacak ama meclim olabileceğin altında olacak gibi gözüküyor. Ee, böyle bir durum var. Geçen hafta kusura bakmayın. Küçük Meclisi'nde bizim bir şeyimiz vardı. Ee, ben unuttum onu. Ya, biraz yoğunlaşınca çalıştığı ben düzenliyordum. Ee, size bir kitap borcum var. Yalnız kitapta yazmıyorum artık bu günler. Çünkü ilk yazdığım kitabın telif ücretini alamadım hala. Öyle mi? Evet. Bu kadar da Türkiye'de yani insanlara güvenmek çok zor. yani. Bakıyorsun çok akıllı, temiz. Vatan, milyar, sakarya böyle doğruluk, dürüstlük hakkında konuşan birisi. Bakıyorsun size kazık atıyor yani. Atlı kazık yani 2-3 kuruş bir şey yani. İnsanları yani bu kadar insanlar şey alabiliyor yani. Alçalabiliyor. O yüzden kitap yazmayacağım ama size bir kitap satın alırım bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> borçumu <gülüyor> ödemek için. İşte geçen hafta böyle bir problem vardı. Küçük Beceri'de bir şey yaptık yaklaşık 12 kişi, iki grup kuruldu. Bir, on, bir 12 kişiliği kurup kurduk biz. Bizim Deprem Mühendisi ve Afet Yönetim Enstitüsü var bizde. Bir grup İstanbul'daki özel Küçük Beceri'deki binalarla ilgili işte yani fazla taraf olmadan, fazla insanları zarara sokmadan binayı olduğu yerde Deprem anında çökmeyecek hale getire nasıl getirebiliriz? Yani Tebrem'den insanlar zarar görmeden nasıl çıkabilir binada? Yani bu önemli bir problem olarak duruyor. Atölye çalışması bunun üzerinde mi? Bunun miydi? üzerindeydi. Bir ilk günü buydu. İkinci günler şeydi. Yani e, kentleşme, şehirleşme riskleri nelerdir? Nasıl yani işte tahliye olunur, yaralı toplam alanları, işte afetle ilgili tesisler, acil durum tesisleri, belediyenin binaları binadaki insanların afette nasıl davranacağı, halkın nasıl davranacağı, halk şeyleri. Ee, biz orada halkla ilgili bir sürü eğitimler de yaptık. Gittik kahvelerde, sokaklarda. Ee, böyle bir yerleşim ünitesi analizleri yap yaptık. Falan. İşte onlar orada ben şeyi unuttum gitti yani. Çünkü or oranın projenin şeyi bendim, yürütücüsü. Ilk, ikinci günün. Bence unuttum gittim yani. Böyle bu oldu. Sonra Evet e, bu Haiti ile ilgili bu sıralarda yani depremin üzerinden çok da fazla zaman geçmemişken Bu sefer e, sel bastı diyorsun Evet sel bastı 5 yani. kişi ölmüş Evet çok yani çok tipik bir durum aslında ha, Hem de o sel basmış Onları yani şeyde onları basmış nedir o Çadırlarda yaşayan evsizler E Bu deprem, deprem zedeleri basmış değil ha, mi onları sen Onları bulmuş evet. evet Böyle darbe darbe üstüne geliyor Şimdi ben bir konuşma hazırlıyorum yani afetler ve fakirlik yoksulluk. Evet. <gülüyor> Konuda çalışacağız şimdi. E, bu çok son derece önemli bir bağlantı tabii yani herkesin e, bilip de görmezden geldiği temel gerçeklerden biri ama e, doğa ve gerçek şartlarda insanın yüzüne çarpıyor tabii tokat yani gibi. Yani kalkınma politikalarının içinde afet yönetiminin yeri. Afet, e, insanlar nasıl yoksa oluyor? İşte doğuştan yoksuz, saradan yoksuz mesela. Genellikle bunların ikisine de afetlerin rolü nedir, yeri nedir, nasıl mücadele edilir? Benim hoşuma gidiyor yani artık böyle değişik şeyler öğreniyorum. Sosyolog değilim ama bana da yani farklı bir bakış veriyor. Bilmiyorum yaşlanıyor muyuz Ömer Bey? Biraz daha böyle felsefeye kayıyorum. Yani matematik böyle programlardan çıktım bu işlere gitmeye başladım ha kesinlikle yolda bu galiba yani yaşlılıkla da herhalde Bilmiyorum. ilgisi vardır <gülüyor> belki de ama yani bir de son zamanlarda önemli geliş üzerinde çalışılan önemli gelişme konularından biri de şu bu transition dedikleri şehirlerde ve kasabalarda insanların bir arada bu Dünya, değişen dünyada yani küresel ısınmanın, küresel iklim değişikliğinin etkileri altında bambaşka, çok daha sert, zorlu bir yer gel, haline alan dünyada e, işte dayanışma e, bir takım e, ağ tipi örgütlenmeler, komşuluk, şehirler ve işte değiş tokuşlarla e, daha dayanıklı topluluklar yaratma çabalarına dair çok sayıda Ee, hem çalışma, atölye çalışması sizin de demin söylediğinize benzer hem de birtakım şeyler başladı. Ee, Yaklaşım bu kitaplardı. toplum evet. evet. Yani bunu önlemenin imkanı yok küresel ısınmanın sonuçlarını ama en azından işte gerek ek bahçe ekimleriyle, tohumlarla gerekse de yaşama biçimiyle daha dirençli hale nasıl getirebiliriz diye. Ya kaçacaksınız yani sonuçta ya da bir silah edinip gelen geçeni vurarak böyle işte Mad Max usulü bir şey yapacaksınız ya da topluluklar halinde dayanışma, insani ağlar kurarak, networkler kurarak buna daha dayanıklı hali hem ekonomik bakımdan hem enerji sıkıntısını giderecek hem de iklim şoklarını ...bir şekilde daha absorbe edecek, daha düzgün bir hayat kalitesini sağlayabilir. Bunlarla ilgili çok sayıda e, kitap ve makale çıkmaya başladığını görüyorum. Belki bunun üzerinde biraz da çalışmalıyız. Evet, yani ben matematik, fizikten bıktım. Böyle sayılar, rakamlar biraz toplumsal yaklaşmak gerekiyor olaya. Bizde mühendislerin en büyük zayıf tarafı o. Yani toplumsal şey yok her şeyi <gülüyor> matematik fizik bina mina falan böyle şey görüyoruz elektronik devre falan gibi. E, bir de tabii bu küresel ve meselesi falan karşı işte e, <gülüyor> ayna koymak e, vesaire bir takım böyle teknolojik ha. çözümler de mühendislerden geliyor ama pek e, onlar da ikna edici değil tabii. E, ayna koymak hmm. uzaya <gülüyor> iyi fikir bakalım. <gülüyor> güneş şeylerini yeri yansıtacak. Fakat böyle bir özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda böyle topluluk kurulduğu da kooperatifler filan kuruluyormuş mesela. Aynı kooperatifi mi? Hayır bu <gülüyor> daha dayanıklı ha. toplumsal şeyleri yapmak. Tabii buna şey deniyor biz de bunu kullanıyorduk mesela afetlere dirençli toplum oluşturmak, afetlere dirençli toplum Hep toplum tabanlı işte community based denilen. Evet, şöyle, aynen öyle. Bize hep ters geliyordu, yabancı geliyor ama yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. İşte bu işte yoksulluk, iklim değişikliği, afetler. Bunlar hepsi birbirine ilişkili şeyler. Ee, bu yoksullukla mücadelede iklim şeyin iklim değişikliği ve afetle zan, iklim değişikliği afetleri tetikleyen arttıran bir faktör. İşte bunun üzerinde bir şey var. Şimdi önümüzde günlerde İslam'da yoksullukla mücadele ilgili bir konferans düzenlenecek. Öyle mi? Heh, ben de oraya hazırlanıyorum. Yani bir bildiri bildiri böyle bir şey yazıyorum yani çalışıyorum yani bugünler böyle takılıyoruz sosyal takılıyoruz yani. Evet oradaki sonuçları da sonra bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz doğrusu. Tabii canım mutlaka çözeceğim o problemlere merak etmeyin diye. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Okuyorum ki. şimdi bir sürü şey. Yeni çok güzel şeyler de öğreniyoruz yani. iyi bunları paylaşırız. Haklı bir pencere evet. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan